Bugün özel bir mertebedir. Bugünün bugünün mertebesi kimin mertebededir? Evliyaullah. Bunların da içinde kim var? Enbiyeler, nebiler, sıddıklar, salihler, şehidler. Bu mertebeye nasıl yetişilir? Bu mertebenin e, sıfatı nedir? Onu işleyeceğiz. Şimdi biz hatırlatmak gerekirse 3 mertebe var dedik imanda. Birincisi bir de bir musliman İslam'a girerken genel bir iman onda var. İkinci özel bir iman, imanın içine girdi, imanın detayını anladı. Ha Özel bir yeri oldu imanda. Şeytandan uzak oldu. Şeytan onu artık işleyemez kolay kolay. 3. mertebe Tam Allah'ın has adamları. Evliyaullah mertebesidir. Bu da en zirvettir. Bu mertebeye yetişmek için çok çaba lazım. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste özetlemiştir. Bu da ihsan derecesidir. Dinde karşılığı ihsan derecesidir. Din kaç mertebedir? Aynı üç mertebedir. İslam, iman, ihsan. İhsan derecesi bugün bizim üçüncü mertebe. Bu da imanül kamil, kamil iman. Kamil üzerinde. Yani imanın mükemmel olur. Yani 77 şubeyi hepsini hakkıyla yerine getir sen imanın mükemmel olur evliyaullah derecesine çıkarsın. Bugün burada biraz böyle bir dalacağız. Çünkü bu bu dünyada, bu mertebeye yetişmek karşılığı o bir dünyada nedir? Firdevs-i Firdevs neresidir arkadaşlar? Cennetin en zirveti. Allah'ın has adamları orada oturur. O da kimlerdir? Peygamberler. Ve ondan sonra gelenler. Ona hakkıyla uyanlar. Firdevs neredir? Cennetin en zirvetindedir. Cennet yedi tabakadır. En zirveti nedir? Firdevs'tür. Firdostan sonra ne var? Rahman, Rabbil aleminin Arşı var. Arşın sesini bile firdos ehli duyar. Yani Allahu u Teala'ya ne kadar yakın olsan o kadar nesin? Sen rahmettesin. E bu rahmeti kim istemez? Ama her şeyin bir bedeli var. Dünyada da bir şatoda otursan bir bedeli var vereceksin. O parayı da nereden bulacaksın? Karşılığında çaba göstereceksin, çalışacaksın, oturacaksın. Arabanın en iyisi kullanılması için dünyada çok çalışman lazım. Hiçbir zaman e, bedava hiçbir şey yoktur. Nasıl dünyada yoktur? Ahirette böyle. Cennette bedava değil. Hem de cennet pahalıdır. Çok pahalıdır. Allah'ın اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْغَالِيَ Cennet Allah'ın en pahalı malzemesidir. Cennet böyle altınla cevheretten alınmaz. Cennet neyden alınır? Buradaki. Bir parça etten alınır. Bunu ver allah Teala'ya. Allah sana firdesi verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir parça et var insanoğlunda. O salah etse bütün bedeni salih. Yani bunu sadece Allah-u Teala için yönlendir bunu Allah-u Teala'ya, sen karşılığında cennet alırsın. Cennet pahalıdır. Ama neyden pahalıdır? Sıdık, iman, ihsan, ihlas. Bunlar hepsi bir arada olsa cennet olur. Bunun karşılığı cennettir. Cennetin pahalılığı neydendir? Allah-u Teala'ya. Her şeyini onun rızası için yapacaksın. O zaman ne olur? Karşılığı cennet var. Hayatın, ömrün, malın, mülkün neyin var ise Allah için koysan zamanın o zaman sen cennet alırsın. Yoksa başka bir şeyden cenneti kazanamaz. Evet. Şimdi bu imanı açığlayacağız. Bu ehli imanın sifatlarına bakacağız. Bu imanda ne dedik? Azınlıktır. Geçen derste dedik birinci mertebe alanı dardır ama insanları nedir? Çoktur. İkinci mertebe alanı geniştir, insanları da geniştir. Üçüncü mertebe alanı dardır, insanları da azdır. Hatta biz tabalamızı göstersek yine yeni baştan. Bu imandır dedik. Bu İslam dairesidir. İslam değil. Bu çifir alanıdır. Buradan girmek için içeri İslami şartlarını kaldı. Bu alan çok dar bir alandır. Ama içinde çok insanlar var. Sınıfta kalıyorlar. İslam oldular ama sınıfta kalıyorlar. Bu tarafa geçemiyorlar. Buraya geçmek için ürek lazım. Kalp lazım. O kalp ne kadar teslim olsa Allah'a basamak basamak. Bu alan geniş bir alandır. 77 imanın şuhbesinin burada neyi var? Tecrübesi var. Zandandırması var. Bu da derece derecedir. Ne kadar ilerlesen ne olur? Has mekana yetişirsin. Bu da nedir? İhsan. İhsan derecesidir. İmanı kamil. Alanı dar, içindekiler de az. Çünkü bura kim yetişir? Az insanlar yetişir. Her şey de öyledir. Dünyada da öyledir. Bak doktorlar dünyada azdır. Neden azdır? Çünkü tıp zordur. Her insan tıp okuyamaz. Neden zordur? Beyin ister fiçi ister hayatını konsantre edeceksin ona. Az insan var tabip olur. Az insan var çok zor diplomalar alır. Ama üniversiteyi her çeşit bitirir. Master, doktora başka alanlarda çok alan olabilir. Ama özel bilimlerde çok az olur. E bu da aynındır. Buraya gelmek için zeka lazım. Nasıl tubba gitmek için zeka lazım? İhsan derecesine girmek için zeka lazım. Burada da zeka nedir? İnanıp amel edeceksin. Çünkü cam gibi bir yerde asfalta gitmeyeceksin. Pürüzlü bir yerde gideceksin. Pürüzdür. Sen gittikçe önünü bir şey engeller. Ne istersin? Güç. Yokuşa Ciddiğin gibisin. O da nedir? Gücü nedir? O pürüzler nedir? Engeller nedir? Şehvetler. Dünya. Nefis. Dünyanın şehvetleri ne yapıyor? Engelliyor insanı ilerlesin. Ama akıntı olsa takılırsın gidersin. Evet. Onun için bu mertebe, iman-ı mertebesi zor bir mertebedir. Zordur kimi için? Meseleyi zor gören için. Kimi için kolaydı? Kimi için allah Allahu Teala onu kolay yatmıştır. Allah-u Teala'ya teslim olan için çok kolaydır. Evet. Şimdi biz okuyalım bunu inşallah. Okuduktan sonra biraz daha yakına geliyor. Okuduktan sonra yavaş yavaş açıklarız. Bu mertebenin ne olduğunu anlarız ve hedefimiz değil ki biz bunu bilelim. Çünkü biz bunu bilsek, amel etmesek ve daha çok olur. Cahil kalksak bir nevi daha iyidir, kurtarırız. Ama akılsız işidir. Cahil kal, kurtarım oradan. Bunu aklı olmayan düşünün. Aklı olan diğer her zaman yüksek derecenin sebilini, vesilesini bulun, ona sarayın derecem yüksek olsun. Onun için biz bunları bileceğiz, canlandırarım. Bilmeyeceğiz sadece insanlara şey atalım, yükseklik tasarlayalım. Neden? Bizim ilmimiz var. O zaman vabel olur. İlmiyle amel etmeyen altından kalkamaz o bir tarafta. Biliyorsunuz cehennemde üç tane ataşta yanar biri, İlmiyle amel etmeyen alimler bu arsıklarından dolanır aynen değirmanın davarın, eşeğin dolandığı gibi katrin değirmanın atrafında dolanır ateşte. İnsanlar gelirler derler ya hoca sen bize ders veriyordun. Seni ne getirdi buraya? Biz ehli mahsiyatıydık. Ediyer ben size ders veriyordum kendim işlemiyordum. Evet. Okuyamıyor. Üçüncü mertebe. Kamil iman mertebesi. Buna müstehap iman mertebesi de denir. Bu mertebe vacip iman mertebesinden sonra gelir. Nafilelerle ve müstehaplarla olgunlaştığı için kamil iman mertebesi denmiştir. Bu aynı zamanda ihsan mertebesidir. Bu mertebe Allah'a yakın olanların, Allah'a onu görür gibi ibadet edenlerin, ihlas ve takva sahibi iyi insanların, Allah'ın kullarının, Rahman'ın kullarının ve iyiliklerde yarışanların derecesidir. Onlar peygamberler, sıddıklar, şehitler, Allah dostları ve salihlerdir. Evet. Şimdi bu mertebenin adı nedir dedik? El-i'manul Kamil. Neden buna iman kamil diyorlar? Li ennehu bu neyle doldu içi, bu imanın içi? Mustahab ve nafilelerle doldu. Onuyla ile kemal buldu. Çünkü biz dedik imanın 77 şöhbesi nedir? İmanı tamamlıyor. Bine tamamlıyor. Yani bir bina yapıyorsun. İçinde neler var? He? Bir kaba inşaatı var. Olması olmazdır. Ondan sonra olması olmazlardan ikinci derece gelir. O inşaatın yan, yan meseleleridir, duvarlarıdır, bölmeleridir. Ondan sonra süs malzemeleri gelir. E iman da aynı o binedir. Bu imani kamil nedir? Yani sen bineni yaptın. Suvasını da yaptın ama içinde fayansı var, boyası var, elektriği var, lambaları var. Bular nedir? Bu ne yapıyor? İma, bineni çamal seviyesine çıkartıyor. E sen 77 şubeyi hepsini bitirsen anahtarı tutarsın elinde dersin ben bina yaptım. İşte o anahtarı tutan satışa çıkabilir. Sen de imanı her şeyin tamamlandın o zaman adaysın imanı kamile. Ama bu laftan değil. Bu gereci. Cere, cere, Orada sen kalitesiz malzeme kullanıp müşterileri aldatabilirsin. Bu iman meselesinde öyle bir şey yoktur. Bir sınıf kalite var. Onu kullandın gelirsin. İşte o imanı tamamladın. Mustahapleri. Olması olmazlar değil. Mustahab, nafileler. Allah'a yakın düşen salih amelleri tamamlandın. iman ı kâmil, yani mükemmel oldu. Tamamlandı. Yani üç tane adı var bunun. el imanül kamil Akide kitaplarımızda geçer. İman-ı kâmil de iman-ı mustahab. Neden mustahab diyorlar? Nafilelerden, mustahablerden sen onu ne yapıyorsun? Tamama. Yani ben imanı nasıl... İslam'ın şartları beştir. Namaz, ferzler vaciptir. Sünnetler nedir? İmanın tamamlandırır. Ben sünnet hiç kılmasam, beş vakit ferzi hakkıyla kılsam cennete gider miyim? Evet gidersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Arabi'ye de öyle söyledi. Arabi geldi dedi ya Resulallah çok oldu iş, dinin emirleri. Ben de bedeviyim. Ne yapmam lazım? Dedi işte iman namazı kıl. Ferzlerini, istersen de ekle üzerine sünnetleri. Orucu tut, istersen de ekle üzerine. Zekatı ver, istersen de sadaka ver. İmkanın oldu hacı git. Dedi, ben ferzleri yaparım. Ne eksiltirim, ne fazla. Sünnetleri kılmayayım. Ciddi. Resulullah dedi, eğer bu doğru dürse, bu sözün üzerine kaldıysa, hakkıyla namazları kıldıysa, bu kurtarır. Ama biz ki geçen derslerde, Limiti yüksek tutacağız çünkü eksiklerimizi tamamlamalı için. Namazda eksiklerimiz olur, nafileyle tamamlanır. Zekatta eksiklerimiz olur, sadakalarla tamamlanır. Oruçta eksiklerimiz olur, nafile oruculardan tamamlanır. O hakaza bütün amel. Eydi biz yapmadıksa ne olur? Olmaz. İşte burada iman-ı kamil nedir? Nafilelerden ne yapmışız bunu? Tamamlamışız. Eğer sen bunu tamamlasan o zaman imanı kamil olursun. İmani müstehab. Bu da imani vacipten sonra gelen mertebedir, üçüncü mertebedir. Bundan sonra mertebe var mı? Yoktur. Bundan sonra var ise de firdevsü ale var. O da imanın neyidir? Karşıtıdır. İmanı kamilin karşıtı o bir dünyada imanı müstehabdır. İyidir buna aynı zamanda ihsan mertebesi derler. Çünkü dinde bu ihsan derecesidir. İhsan derecesidir. İhsanın özelliği nedir? Biz Allahu Teala'yı görmüyorsak Allahu Teala bizi görüyor. Şimdi arkadaşlar bu konuyu basit almayın. Yani bunu hepimiz diyoruz. Biz Allah'ı görmesek Allah bizi görüyor. Bunu hepimiz lafta söylüyoruz bunu. Ama bunu hakikatte bunu yaşamak zordur talebe. Bunu yaşasan bunu yaşasan İnan ki melek gibi yer üzerinde yürürsün. Onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi benim yanımdaki gibi imanınız yüksek olsa melekler gelir sokakta sizden tokalaşır. Melek olursunuz. Allah-u Teala'yı her zaman görmüş gibisiniz. O zaman allah Teala beni bakıyorsa ne yaparım? Hiç günah işler miyim? Hiç ağzından şükür, zikir, ekşik olur mu? İşte imanı kamil ashabı Nedir? 24 saat öyledir. 24 saat, sonra bir hafta, bir ay, bir il hayatları böyle tamamlanıyor. Evet. Bu da kimin mertebeleridir? Önce dedik ki bu mukarrabin Allah'a en yakınlar. Mukarrab insanlar nedir? En yakınlardır. Kim Allah'a en yakın olur? Ha? Enbiya, Sıddik, Şehitler. Allah salihin, bunlar hepsi, aynı, bunlar da derece derecedir. Firdos ehli de derece derecedir. Yoktur cennette derece olmayan. Çünkü Allah'ın adaleti ne zaman tecelli eder? Her çeşi ameline göre yerini bulsa. Eğer ameline göre yerini bulmasa, haşa ve zulm olur. Allah da zulümle münezzehtir. allah Teala kuluna bir miskal zerre zulmetmez. Verdüseledir derece derece olur. Yani şimdi bu derste oturmuşuz biz. Bir tane hocaya daha yakındır. Bir tane biraz uzaktır. Bir tane bu nedir? Derecedir. Ne kadar hocaya yakın olsan o kadar bereket olur halka, ilim halkasında. Ne kadar imama cemaatte yakın olsan o kadar ecri fazladır. Ne kadar imamın tam arkasında olsan başka ecri var. Sağda olsan başka ecri var. Solda olsan başka ecri var. İkinci sırada olsan daha az ecrün var. Üçüncü sırada olsan daha az ecrün var. Onun için teşvik olunmuş cemaat namazını erken gideceksin. Birinci safı kazanacaksın. E Firdaus'u öyledir. Onun için bunlar da derece derecedir. Ne kadar salih amel işlesen olardır. Bular da nedir? Bir sürü sıfatları var işte. Muhlis'in. Muhlis مخلس neden demişler? Çünkü her şeyi sadece Allah için işler. İhlas. İhlas nedir? Şirkin, riyanın tersidir. Şirk nedir? Ortak koşmaktır. Riya nedir? Ortak koşmanın bir nevi, e, şirkin bir nevi alt derecesidir. Yani şirk, e, resmen Allah'a ortak koşuyorsun. Riya nedir? Allah'a ortak koşmuyorsun. Ama ne yapıyorsun? Bir tane gördüğünde seni daha derli toparlı bir amel yapıyorsun. Demek ki ben ameli yaptım o beni gören için. Beni bir de ne görer sadece. Onun için amel yaparım. O da benim Rabbimdir. Olmaz insanlar için. Anlatabildim mi? Muttekin nedir? Takva. Takva ahli nedir dedik? Takva ahli hakkıyla Allah'tan korkarlar. Azabından, çetin azabından korkarlar. Kendilerine bir zırh alırlar. O azapla kendilerinin arasında. Abrar nedir? مُتَّقِينَ الْأَبْرَارُ -abrar. Abrar nedir? Bir yani sadık olan hayatları salih ameldir. Bütünü salihtir. Her şeyleri berdi, birdir. Salihtir. Her şeyleri tertemizdir. Yani yoktur hayatlarında kötü bir şey. وَالْسَابِقِينَ Sabikin nedir? İlk önce inanıp inananlardır. Koşmuşlar, her çeşitten önce ne olmuş? Bu mesafeyi kat edenlerdir. Yani bu, bu mecliste şimdi biz bir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisini okuduk. Ha? Bir emri var. Serkan kardeş hemen bu meclisten kalkmadan o hadisi uygulamaya başladı. Abdülkadir kardeş ne yaptı? E dur biraz düşünün dedi. Gitti eve gün düşündü ondan sonra uyguladı. Özkan kardeş bir hafta sonra uyguladı. Ne oldu? Kimin çok Allah'a yakın olur? Kim ilk duyduğunda işte bu sabikindir. Her şeyde durdu sepk edeceksin. İlk önce sen olacaksın. Evet. Sonra ve ibadullah. Allah'ın kulları. Bunlar hepsi kimin sıfatıdır? İmanın kamilin sıfatıdır. İbadullah nedir? Allah'ın kulları. Kulluğu nedir? Bir yaratan var, bir kul var. Hakiki kul çumdur. Allahu Teala için bu hayatını adar. Yani hakiki kul nedir? Her şeyim Allahu Teala içindir. İşte bu kulun kulluğun zirvesidir. Her şeyi sadece Allah için yapar. Yani yemek yesen bile Allah için yiyor. Onun için bu yemek, bu su içiyoruz şimdi bu suyu caizdir içmesi. Ha? Ama biz bu suyu, bu içme suyundan biz ecil kazanabiliriz. Hiç aklınıza geldi mi? Yedirdiğimiz yemekten ecil kazanabiliriz. O o yemeği ibadete çevirebiliriz. Bu suyu ben niye içiyorum şimdi? Ağzım ıslansın daha güzel konuşayım, daha güzel anlatayım. Ne anlatıyorum? Ders. Neden? İnsanlara tebliğ ediyorum. Bu nedir? İbadettir. Bu suyu içeyim, daha güzel durayım namazda, dünyadan kesileyim. Yoksuzuz, namaz kılayım, kafam suda olsun. Yen yemekte olsun. Yemek yiyin, hatta ben daha güçlü olayım, ibadet edeyim. Yemek yiyin, fazla çalışayım, iyi para kazanım, iyi zekat verim, iyi sadaka vereyim. Bak hepsi niyete bağlıdır. Ne oldu? İbadete çevirdin. Ama şeytan bırakmaz bizi. Ne yapar? İster biz ne olalım? Allah bizden hayvanı neyle fark etti akıldan? Bunu her zaman iptal ettirir. Aklımızı yerinde değil çalışsın. Bu suyu nasıl ibadete çevirin burada değil. Allah'ın hikmetine karşı, emrine karşı çalıştırır. Orada akıl saat gibi çalışır. Bu asıl çalıştığı yerde şeytan burada hantallaştırır akl. İşte ne oluruz biz kaybederiz. Çünkü o düşmandır. Bizim peşimizde el tetiktedir. Bizim gibi değil. Biz düşmanımıza her şeyi veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir suyu bismillah demesen, içmesen şeytan da seninle içer. Yemekte bismillah demesen şeytan da seninle. Eve girerken bismillah kapıyı açsın, bismillah demedin girer seninle uyur. Ne kadar akılsızdır bu insanoğlu. Düşmanını, malını düşmanıyla bölüşüyor. Ama düşman hiçbir zaman bölüşür bizimle. Asla. Hiç taviz vermez. O işini güzel yapıyor. Evet. İşte bu ibadullah'tır. Sonra ibadurrahman. Rahman'ın özel bir yeri var. Rahman adının özel bir yeri var. Allahu u Teala'nın Allah'lı ismi ismi alem'dir. Kimse bu ismi alamaz. Allah bunu ile tanımış. Bu lafızda. İkinci ismi Allahu Teala'nın nedir? Rahman. Rahman nedir? Bu dünyanın rahmanıdır. Özel bir şey var. Bak ayette çok gider. Ve ibadur rahmani yemşûne alel arzi hevna. İbad. Kendine nispet ediyor. Rahmana. Hiçbir yerde dememiş. İbadul aziz, ibadul hamid. Ha, diğer adlarını vermemiş ama Rahmanı vermiştir. İbadül cebbar. Dememiş. Rahman. Neden? Rahman nedir? Merhametten alınmıştır. Mutlak merhametten almış. Onun için Allah'ın hakiki kullarını olur. Merhametli olur. Merhamet ilk kimse, ilk önce kime merhamet edersiniz arkadaşlar? İnsan kendi nefsine merhamet eder. Allah Teala bana teslim etmiş bu eli, bu gözü, bu kulağı. İlk önce kendi bedenime acırım, merhamet ederim. Bular benim yüzümden, ataştan yanmazlar diye. Ondan sonra ne yaparım? Bu merhamet bende yerleştikten sonra nereye yansır? Atrafıma yansır. Evime yansır, mahalleme yansır, insanlara yansır. İşte onun için burada ibadur Rahman nedir? İşte şeydir. E, hakiki iman-ı Ve Vel musali'une fil khayrati. İbadur Rahman'ın da en önemli bir sıfatları nedir? Khirdene yaparlar, ne yaparlar? Ha? Yarışırlar. Yarışmak nedir? İlk önce ben olayım. Biraz önce dedik. İlk önce ben olayım. Yarışma nedir? Yarışma bütün çabanı koyarsın. Bütün hızını. Bak. Yarışma, koşma var. Değil mi? 10 tane koşuyor. Kim birinci kazanır? O koştuğu anda ne yapar? Ne kadar Allah Teala ona takat vermiş, güc vermiş, en sonuna kadar orada, orada o alanda 10 dakikalık koşmada kullanır onu. Sonuna kadar benzine basar. Ne olsun? Yetişsin, koşar. Bütün kuvvetini harcılar. Neden? Birincilikle mi derler? Birincilik birinci için. Ha. İlk kazansın. İşte da her zaman kazansılar. Nerede? E zaten Firdos'a girirsiniz. Mübareklerin ne var? Yok. Biz istiyoruz Rasulullah'a konuşalım. Onu hiç koşuyorlar. Yok bir tane demir parçası elimize tutuşturuşlar. Ne diyorlar ona? Koronak filan. Yok yok. Kupa. Kupa. Bir demir parçası için tutuşturuyorlar. Ben bininci oldum. Ondan sonra ko koyuyorsun onu. Altında da bir tarih var. Torunların bunu görsün görseler ne olur görmeseler ne olur bu nedir Ha biz demiyoruz spor güzel değil spor İslamiyet emretmiş ama bu türlü sporları hayır İslamiyet emretmemiş Yani ben ama koşabilirsin birincilikle çıkabilirsin bu güzeldir Koşma, koşmayı teşvik etmektir ama bunun için hayatımı harcamak adı üzerinde bak ağzından da çıktı Hayatını bunun için adam harcılıyor. Ama yaşamak lazım. Ben spor ediyorum, hayatımı yaşayayım. Ahiretimi imar edeyim. Onun için İbadur Rahman en hızlarını verirler. Her amelde neden? Resulullah için mi konuş olur sallallahu aleyhi ve sellem? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada noktayı da koyuyor. Ölçüyü de veriyor. Akrabukum iley, ileyye meclisen beni en yakununuz, en yakununuz benim meclisime de olan, en yakun beni olan nedir?'' ''Ehsenekum <gülüyor> ahlaka en iyi ahlaklısınız. Bunu kime diyor? Bunu buradaki insanlara diyemiyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki insanlara diyemiyor. Buradaki insanlar bu laftan anlamazlar. Çünkü bunlar düz musulmandılar. Bunu bu alanda diyor. Bu alan gaza basmış. Nereye gidiyor? Hedef vradır. Onun için ne diyor? En iyi ahlaklınız bu bu, bu ikinci imanın vacibe vacibe diyor. En iyi ahlaklınız benim yakınımdadır. Meclisim dedi. Onun için iman meselesini ne kadar biz iyi anlasak mertebelerini o kadar İslam'ı, cenneti, yolunu çok iyi biliriz. Evet. İşte bunların da adı Evliyaullah. Evliyaullah Allah'ın has adamları. Veli nedir dedik? He? Dost. Dost nerede olur? En yakın olursun. Bana en yakın kimdir? En sevdüğüm dostumdur. O kadar. Bitti. Bu dünyada, o dünyada. Evet, devam edelim Bunlar mukarreplerdir. Yani Allah'a yakın olan kimselerdir. İyilikte yarışanlar Allah'a yaklaştırıcı vacip, müstahap ve mendup itaatleri yapmaya çalışarak bunları hiç bırakmayarak ve Allah'ın verdiği imkanlar ölçüsünden kötülüklerden ve şüpheli şeylerden sakınarak Allah'a yaklaşırlar. Evet. Şimdi burada paragraf paragraf bunların sıfatlarını şeylerini verir. Birinci paragraf okudu Eyüp kardeş. Bunlar kimlerdir? imanı kamil fehumul mukarrabun bunlar mukarraptılar. Kime mukarraptılar? Bize yakındılar. Kimdir biz kimiz? Allahu Teala lisanul azama diyenler bunlar. Allahu Teala biz derken yani biz ve benim has adamları. Allahu Teala'nın evliyaullahları nerededir dedik? Firdevs'teydiler. Bize yakındılar diyor. Allah'a Fırdose, yakındular. Fırdose dedik derece derecedir. İmam, cemaat imamı gibi. Ne kadar imamın arkasında dursan o kadar fırdosun neyidir? Merkezindesin. En merkezinde kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Resulü azim-i zişe'n diyenler ona. Azim-i zişe'n nedir? mecaneti çok azim olandır. Şe'ni Meselesi mekaneti en yüksek Allahu Teala'nın kullarından kimdir? Resul-i Azam'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İşte mukarrabun Bunlar yahundular. Eydir bu mukay mukarrab oluruz? Ya Rabbi, neyle mukarrab oluruz? Açıklıyor. <gülüyor> Ellezina yataqarrabuna ila Allah bi fi'li'l hayrat. Mukarrab neyden olur insan? Allahu Teala'ya bütün خيرleri İşlemekten. Bütün hayırlar nedir? Salih ameller bütünü hayırdır. Bütün hayırlar salih ameldir. Eydi biz salih amelleri arkadaşlar nereden biliriz? Her aklıma geldiği salih amel mi? Hayır. Salih amelinde noktasını Allah subhanehu ve teala söylemiş, Resulullah da noktasını koymuştur. Bu, bu, bu ameller salihtir. İşte 77 şübe gibi salih amelli. Onun için emel ibadet dedik nasıl noktası koyulur? İçtihadi değil. Anlatabildim mi? Onun için bazı emel, Resulullah demiş bu salihtir. Yerini, zamanını, mekanını değişsen olur talih. Talih nedir? Salihin tersidir. Kabul olmaz. Terazi kıyamet ki keffesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Eskiden teraziler vardı bakkallarda böyle. Bir yana çülo koyardılar demirden. Bir yana malı tertardılar. Öyle bir şeydir. Çiçeffesi var kıyamet gününde. Evet. Bir tarafa salih emeller. O bir tarafa talih emeller koyuluyor. Mağsiyetler, günahlar. Çisi, hangisi den geldi ahir kazanırsın. Onun için emellerde salih emeli seçip onda ne yaparlar? Allah'a salih amellerle yakın düşerler. Demek ki İslamiyet neyi emretmişse onu işlerler yerine getirirler. Sonra bu bitmedi. Ben yerine getirdim. Ben namazı kıldım. Şimdi camiden döndük biz. Yatsı namazını kıldık. Burada oturan kardeşler hepimiz namazımızı kıldık. Ama hepimiz aynı derecede kıldık. Hayır. Birimiz hakkıyla kıldık kusule kıldık. Dört rüküatı Allahu ekber dedik. Esselamu aleyküm kader. ne dediğimizi anladık. Zannettik Rabbil Alemin çüküm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahu ekber dedin Allah Teala'yı sen karşına aldın. Onun için sağa sola dönsen Rabbim Rabb Allah Teala söyler ki benden kimi daha iyi buldun ona döndün bakıyorsun. Onun için namazı kılan gözünü önünden Almazsa gısola. Sen Allah-u Teala'dan azim var mı? İyidir hangi birimiz? Aha. Burada imanu kamil insanları ne yaparlar? Ne diyor? İctihad ederler itaatlerde. İctihad nedir? Çaba gösterirler. Yani akıntının tersine gidiyorsun en mükemmel şekilde. Çünkü akıntıdan değil. Akıntının tersine getmektir içtihad. İçtihad nedir? Çaba, güç, cihad, içtihad nedir? Bu hepsi neden almış? Çaba göstermekten almıştı. Çaba göstermektan. Yani böyle gaza basıp otobanda gitmiyorsun. Köy yolları, topraklıdır. Çaba göstermen lazım. Bir ayağın frende, bir ayağın debireçte, bir ayağın gazda, bir ayağın... Ee... Şeyde, direksiyonda o hakeze. Gözlerin yolda. Neden? Öyle kolay değil. İşte bu imanı kamil almak için sadece namazı kılmıyorlar. Namazı hakkıyla kılıyorlar. İçtihad ediyorlar. Kendileriyle savaşa giriyorlar. Allahu Ekber dediklerinde salama kadar savaşa giriyorlar. Kimiyle? Baş düşmanla. Şeytanla hatta ne olsun? iman kamil olsun. O ibadette mükemmel olsun. İşte onun için alimler demişler, اِجْتِهَادُ فِي الْتَاعَاتِ qurubat Taat nedir? Bütün emirler. kurbatlarda da nedir? O emirler çi seni Allah'a çok yakın düşürür. Ne amel yakın düşülüyorsa onu mükemmel şikrinde yeri getirirler. Bunlar da nelerdir? Bu ameller nelerdir? Açıklıyor. Vacibat مُسْتَحَبَّتْ mendubat. Vacip olan, ferz olanlar. Dört vakit, beş vakit namaz ferzdir. Bunun sünnetleri var. Ferzlerde, sünnetlerde bir de ne de? Teşvik edilen amellerde. Yapmasan da olur ama yapsan ve üç ecrü var. Onlarda bile ne yaparlar? Ya zaten ben bunu ek olarak yapıyorum. Nasıl yapsam Allah kabul eder. Değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Allah o mümine rahmet eder, o mümini evliya Allah eder, şey, kendi e, rahmeti altına alır, bir işi yapsa hakkıyla yapar. Hakkıyla yapmak nedir? Yani o iş neyse onu yapacaksın. Evet. Bir de bu emeller olmasa olmaz olur. Yani insan var, Salih Emel bir sefer yapar. Ya yaptım işte ya bir sefer. Yani ayda bir sefer, yani haftada bir sefer, yani günde bir sefer. Hayır, bunlar cereçen müstehapleri her zaman yapıyorlar. Mülazeme etmişler. Mülazeme nedir? Kendilerinden bir parça olmuşlar. Bunun yanında, bunun yanında, bunları yaptıkları anda da de bir bunun tersi var. O da nedir? Mekruhat ve mutashabihat. <gülüyor> Mekruhat nedir? Mekruh şeyler ve mutashabih meselelerden nediler? Uzaktılar. İmanil vazipte, ikinci mertebe ne dedik? Haramlardan uzaktılar. Burada zaten haram bular için geçerli değil. Bu Zaten bu alana girmek için o iş bitmiş. Bunlar avliyaullah'tılar. Haramdan bunların arasında doğuyla batar kadarı var. Ama bunlar nedir? Bunların canlısını kim temsil ediyor bilir misiniz arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ül mutteqin, İmam ül salihin, imam evliya, imam enbiya, her şeyin imamidir. İmam-ül her şeyde imamdır Resulullah, önderdir. Ne yapmış? Allah Teala ona ne diyor? Ey kulum diyor. Ey elçin. Ben senin gelmiş ve geçmiş günahlarını sildim. Yani eskiden ne günah işlemişsin sildim onu. Bir de sener git ö, ileride de günah işlesen ben silmişim beşin. Bir tane belediyeci Allah Teala ne der? Oh, oh, oh yaslanır. Resulullah yaslandı mı? Hayır. Ne yaptı? Gece kalktı. Gece Saatlerce namaz kılıyor. Hasırın üzerinde duruyor. Bizim gibi değil halı, güzel. İmşak yer, sıcak yer değil. Hasırın üzerinde duruyor saatlerce. Her rükette 300-400 okuyor Kur'an-ı Kerim. Bakara, Ali Ümran, Nisa 500'de okuyordu. Bu sefer sen ayakta dursan yarım saat ayağına kan iner. Değil mi? Daha duramazsın. Nasıl duruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce namazda? Bir de ayak altında halı yoktur. Gözünün önünde kay hasır var. Hasır da ince, serttir. Ne oluyordu bir sefer? Dura dur anlamıyor. Allah sevgisi almış onu. He? huzur ilahide durmuş. Allah-u Teala onu görüyor öyle. İhsan derecesinde ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç anlamıyor. Ne oluyor? Bu hasır Ayağına işliyor, işliyor, işliyor, işliyor kesiyor Resulallah. Hissetmiyor. Hazret Ayşe sabah kalkıyor, bakıyor. Ya yerde kan var. Hasırda kan var. Ya Resulallah niye böyle ya? Allah bak gelmişini, geçmişini affetmiş. Biraz yani şey kendine acı. Ya Ayşe istemez misin? Şükredilen kullardan olayım. İşte ihsan derecesi budur. Vermiş sana ama şükredeceksin. İşte ihsan ehli de imamlarını ne alırlar? Hakkıyla önder Allah. Biz bunları duyuruz ama taklit edemiyoruz. Resulullah'a uyuyamıyoruz. Çünkü biz bu dereceye gelmemişiz. Gelmek için ne yapmamız lazım? Bu dereceyi bilip canlandırmak lazım. Bunun yanında ne yaparlar? Mekruh olan şeylerden uzak duralar. Mekruhat nedir? Yani İslamiyet haram dememiş buna. Ama uzak durmamız daha iyidir, bu makruhtür. Müteşabih nedir arkadaşlar? Şüphet meselesi var içinde. Ama ne yapacaksın? Dinini ihtiyata almak için o şübhetlerden uzak duracaksın. Bak Allah subhanehu teala halalı apaçık belli etmiş. Her şey bu halaldır. Bu da haramdır. Bu nedir? Me'lûmû mîn-ed-dîn-i i Dinde bilinen, zarurat olan meseleler nedir? Halal haramdır. İçki, kumar, yalan, gıybet bunlar haramdır. Kimse bunları diğer mi şübhete diyorum ben halal mı haram değil diyemez. Ama bazı mesele, haram da belli. Bunların arasında ne var? Bir uzun mesafe, çetrefilli hayatta bir önümüze çıkan bazı meseleler var. Bunlar müteşabiktir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasaklamadır. Çünkü bizim dinimiz dedik arkadaşlar esnektir. Bak o noktayı Kur'an'lar var ya isterler fıkıhta nokta korusular. Dört hadisçiler. Bunlar ne kadar cahil oldukları ortaya çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el halalu beyin vel haramu beyin apaçuk halal beyin'dir açıktır haram da açıktır. Ve beynehuma hee? müştebihat. Aralarında da uçulum kadarı, büyük bir mesafe ne var? Müteşabih meseleler var. Bak Resulullah demedi, haramdır. Haram bellidir, halal da böyle. Ortada cüncel meseleler var. Çünkü şeriat ana dizgiyle gelmiş. Her şeyi bir, iki, üç, dört e kredi kartı o zaman da yokuydu. Nasıl Resulullah bir zaman gelip kredi kartı çıkar? Ölçüler koyulmuş bizim için. Ama ölçüleri oturtmak için de Halimler ihtilaf ediyorlar. Ne oluyor? Muhteşabih oluyor. olan olanda bilmiyorsun bu halal mı, haram mı, bir kısmı halal dedi. Sen ne yaparsın? Ben işimi alayım Madem karıştı alimler ben uzak dururum. İşte bu ihsan derecesinin neyidir? Adamlarıdır. İhsan derecesinde olan hakiki mumin İşin girentiyi alır, saklama alır. Ayağını saklam yere basar. Madem, e o kardeşim ya alimler diyorlar bazı olur olmaz ya biz de haram işlemiyoruz. Sonuçta haram değil. Biz de alalım bunu. E tabi. Al ama ne olursun? Düz düz Müslümanlar sırasında kalırsın. Şey, şeytanın kancasına yakın, fitnesine yakın müminler toplumundan uzak. İşin senin nedir riskledir. Sürüden ayrısın. Onun için sağlam almak için işini şuriye yakunduracaksın. Evet. bu da işte bir sıfatları. Evet, ikinci paragrafı okuyalım sıfatlarını. Onlar İslam ve iman mertebelerini tamamlayıp ihsan mertebesine yükselen muhsin, muhsinlerdir. Sanki Allah'a görüyormuş gibi ibadet ederler. Her ne kadar Allah'a görmeseler de Allah'ın kendilerini gördüklerini bilirler. Allah'a tam bir samimiyet, doğruluk, tevazu, itaat ve yönelişle ibadet ederler. Kendilerini imanın mertebelerinin en yükseğine çıkaran tasdik ve kesin inanca sahiptirler. Rahman'ın dostluğundan en büyük payı alırlar ve nimet cennetlerinde derecelerin en yükseğine nail olurlar. Evet. Humul <gülüyor> Muhsinin Muhsinun. Nedir? Muhsinlerdir bunlar. Birincide ne de dedik? Mukarrablerdir. Şimdi mühsinler deriz. Muhsin nedir? Dedik dinin üçüncü mertebesidir. Sen allah Teala'yı görmüyorsan, allah Teala seni görüyor. Bunu canlı olarak yaşıyorlar. Dedik ki bunların da imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların imam, ima, imamıdır. Bunlar ne yapmışlar? Birinci mertebeden, ikinci mertebeyi geçmişler. Biz dedik üç mertebe imamız. İhsan derecesinde olanlar ne yapıyorlar? Birinci mertebeden, ikinci mertebeyi tabii geçmişler. En son alana yetişmişler. Bunlar olardı. Yani iki sınıfı takdirden imtiyaza geçmişlerdi. Bunlar onları tamamlamışlar. Başarı olmuşlar, geçmişler. Nere gelmişler? İhsan derecesine. İhsan derecesinin özelliği nedir burada kazanmak için? Burada 24 saat elin tetikte olacaktır. Nedir elin tetikte olacaktır? Yani sen her harekatında bir adım atmaz mısın bile ille ki seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. E pardon Allahu Teala seni görüyor. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlandırmıştır. Yani seni allah Teala her zaman görüyor. Bizim avamın bir sözü var. Atas sözü yani ee, i̇nsan her zaman Allah-u Teala onu görse yerde karıncayı bile acıtmaz. Acıtır mı? Acıtmaz. Beni Allah-u Teala her halim her görüyor. O zaman çok dikkatli olacağım. İşte bunu da hakiki yaşıyorlar. Yok lafla. Biz de biliyoruz bunu ama yaşayamıyoruz. Demek, ya çünkü biz sınıfta kalmışız. Gaza basacağız. O şöbeleri yerine getireceğiz. Hatta biz üçüncü marha, sınıfa girin. İhsan mertebesine gireriz. Evet. Burada iyidir bu mertebeyi ne, ne, neyden elde ederiz? Nasıl biz hissederiz? allah Teala bizi görüyor. Bunu canlandırırız. Bunu şimdi biz tevri olarak biliyoruz. Değil mi? Hepimiz biliyoruz. Ama pratik oluyor, yaşayamıyoruz. Nasıl bunu yaşayacağız? Nasıl hissederiz bu mühsünler gibi allah Teala bizi görüyor. Bu da nasıl olur? İbadetleri bunların sıfatlarını alimler tabi Kur'an ve sünnetten şöyle ıı, özetliyorlar. Bunların ibadetleri Allahu Teala'ya ihlaslandır. İhlas nedir? sadece Allahu Teala içindir. Bu birinci İhlas sadece Allahu Teala içindir. Allahu Teala'dan başka kimseyi hedef seçmesin. Yani ben bir tane ya işte desiler desem ihlas gitti. Onun için selef alimleri dediler en zorlandığımız nefis meselesinde ihlas meselesiydi. Gerçi şu çok kolaydır. İhlas meselesi Öyle bir ince terazisi var ki, öyle hassas bir terazi ki insan orada sınıfta kalır. Yani miskal zerre kalbinden geçmemesi lazım. Bir şey ettim Ahmetçin Mahmud. Velev ki detaylı yollardan. Çünkü burada da düşmanımız bizim çok zekidir ve çok sinsidir. Ne yapar? Dataylı yollardan, sana diyer ya bu, ihlas, bu şeyden değil, riya değil, bu böyledir, böyledir, halbücü seni düşürür, riyanın tam için Evet, sonra ihlastan sonra sıdık, sıdık nedir? İhlasın üzerine basmaktır, onun üzerinde kalmaktır, onu içten istemektir, sadik olmaktır yani. Yani yok ben suni ihlas yapıyorum. Suni ihlas nedir? Yalancının dedi mumu nereye kadar yanar? yasıya kadar. Bu suni ihlastır. Ama sadık gerçekçi olan iklasın ne yapar? Mumu söylemez. Gerçekçi ihlaslı olacağız biz. Gerçekçi ihlaslı nasıl olur? He? O ihlası devam ettireceğiz. Üzerine başacağız. Bu ibadetleri hem ihlasla hem sıdık gerçekçi olacağız ve hem de dil. Dil nedir? Alçak gönüllü, Allahu Teala'nın önünde kulluğu en zirvetini yaşayacaksın. En zirveti nedir? Ya Rabbi benim lehevlim var ne kuvvetim. Her şeyim sensin. Böyle desen sen mühsinlerden olursun. Yani hissedersin sen hiçbir şey değilsin. Ama şeytan gelir der, ya sen çok iyisin ya, başkaları namaz kılmıyor, sen namaz kılıyorsun. Ben gecemi, gündüzümü, başımı sücreden almasam Allah'ın nimetleri karşısında ben hiçbir şey yapmamışım. Dediğin anda sen nedir? Zilleti yaşıyorsun. İbadette zillet hiçbir şeyde caiz değil sadece Allah'a karşıya, Allahu Teala Teala'ya karşıya. Zillet nedir? ibadettir. Alçak olacaksın, gönlün hiç olacak Allahu Teala'nın yanında. Sonra kalbin hepsi Allahu Teala için huzur olacak. Bir de ne olacak inabe? İnabe nedir? Dönüş. Her şeyi döneceksin Allahu Teala'ya. Her amelin Allahu Teala içindir. Her meselede Allahu Teala'ya döneceksin. Her şeyde sebep alsan bile. Dönüşüm nedir Allah-u Teala. Her şeyi Allah-u Teala'dan isteyeceğim. Evet. Sonra bunların diyor ki e, mühsünlerin nedir? İmanları o kadar kuvatlıdır ki imanları o kadar kuvvetlidir, o kadar güclüdür. Tasdikleri yakın. Tasdik nedir? Hakkıyla inanıyor. Allah bu şeyi vaad etmişse şübheti yoktur. Tereddüt etmiyor. Allah demişti, de müminler cennettedir, tereddüt etmiyor. Yakin nedir? Öyle inanıyor ki adını bilmiş gibi inanıyor. Nasıl benim adım? Biliyorum adım Abdullah'tır. Bunda şüphem var mı? Allah'ın emirlerine de e, vaadlerine de böyle inanıyor. Yerine getiriyor, vaadlerine de adı gibi inanıyor. Bu nedir? yakındır Bu işte ibadetleri, bu sıfatları olarına kaldırıyor? İmanın en zirveti, iman-ı kamil mertebesine onları çıkartıyor. Bunaydan da neyi kazanıyorlar? Allahu Teala'nın vilayetini kazanıyorlar. Rahman'ın neyi oluyorlar? Kulları oluyor. Rahman'ın kulu olan ne olur? Cennetin en Yüksek mertebesini Firdayusu Aleyi kazanır. İşte bular hakîyden, hakkıyla kulluk edenlerdir. Hakkıyla kulluk edenler mühsünlerdir. Mühsün derecesi arkadaşlar çok özel bir yeri var. Çünkü oraya yetişen dedik az insanlar var. Bak cennete girer çok insanlar. Ama Firdevsülale has, has insanlar girer. O da mühsin derecesine girenlerdir. Bu da Allahu Teala'nın hiçmeti gereği, adaleti gereği, Allah Subhanahu Teala bunu da böyle yarattı. Evet. Ondan sonra bir bölüm de okuyalım, değil mi? Var mı? Beş dakikamız var. Ha? Tamam, bir bölüm de okuyalım. Onlar Allah'ın gerçek kullarıdırlar. Rahmanın kullarıdırlar. Kalpleri tam bir tevazu ve yönelişle Allah'a bağlı olup ancak ancak ona itaatle huzur bulur. Gönülleri Allah'la ünsiyet içindedir. Dilleri tevazu ile Allah'ı zikreder. Organları onun hükümlerine boyun eğer. Allah'ı çok severler. Öyle ki Allah'ı ve peygamberi kendi canlarından, mallarından ve çoluk çocuklarından daha çok severler. Evet, bunlar da nedir? Hum ibadullah ve ibadur Rahman. Dedik ki Allah'ın ki ismi var kendisine hasın hasıdır. Alem Onu ile bilinir. O da nedir? Allah Rahman. Bu çad. Çağır. Bu çada da mensup olmak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Adlarınızdan en sevileni Allahu Teala'ya içi nedir? Abdullah ve Abdurrahman." Allah Teala bu çadı çok sever. Ahhabul esma'i ilallahi Abdullah ve Abdurrahman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isimleri değişirken bir sahabe geliyor ismi çirçindir. Ne yapar ismini? Yani ismi muhalefet muhaliftir İslam akidesine. İç isminde şirk var, isminde zulüm var. Ne değerdir? Abdullah'a çevirdi. Yani de Abdulrahman'a. Alimler birçoğu hadislerde rivayet ettiler, bakırlar birçoğunun adını Abdullah'a çevirilmiş. Demek ki Allah'ın en sevdiği adları nedir? Abdullah ve Abdurrahman. Onun için burada mühşünleri de ona nispet ediyorlar. Bunlar hakkıyla Allah'ın kuludur ve Rahman'ın kuludur. Neyle kulluk oldular dedik? İşte o suddik-i yakin. Bu ibadeti, übudiyeti, kulluğu ile yerine getirenlerdir. Yani Allah subhanehu ve teala yer üzerinde nasıl bir kul istiyor? Bular onu canlandırıyorlar. Tabi bunların imamı kimdir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan önce var mıydı bunların imamı? Var. Bütün enbiyeler aynen derecede. Dediler. Ama her zaman Allahu Teala'nın adaleti gereği her çeşin bir imamı olsa da bunların içinde peygamberlerin de imamı kimdir? En sonuncular. Resul-i Ekrem, Resul-i Onun özel bir yeri var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Seyyid-i Şufa'a, şefi'lerin de efendisidir. Sahibi mekami mehmud. Mekami Mahmud sahibidir. O da nedir? Kıyamet gününde o kadar şiddette kalır Allah terk eder kullarını. Çırıp çıplak güneş yakına gelir can tere batarlar bazı terinde boğulur günahına göre. Öyle canları yakan ateşe gedirsek ya Rabbi götür bizi buradan kurtar sadece. Halbuki bilirler ebedi ateş nedir. Ama o kadar zor durumdalar. Hazret Adem'e giderler ya der ben bir hata işledim yüzüm yoktur Allah Teala'nın isteyim mi? Hazret Nuh'a geller kaza. Hazret İbrahim'e geller kaza. Her çeşe geller Hazret İshak'a geller. Hepsi der gidin Muhammed'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ya Resulullah diyorlar. İşte bizim halimiz böyledir bize. Allah-u Teala dedi, Dua et. Bir gün önce hesabı başlatsın. Resulullah da gider arşin altında sücretler. Allah-u Teala diyor. Ey Muhammed başını kaldır. İste. isteğin yerine gelsin. Resulullah da ister. Hesap başlar. İşte bu makamı i mehmuttur. Diyorlar alimler. Şefaat en büyük şefaatlerden birsidir. Burada düğmeye basıldı. Bütün insaniyeti kurtardı orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ma makam Mahmud nedir? Bir bir rivayette de alimlere göre bu başka yerde de var. Terazi de var, e, Sirat'ta var, Cennet'te var, e, Cehenneme giren olar da çıkarıpla hepsi şefaatin neyidir bir kısmı. İşte bunlar übudiyeti kim yerine getirmiş hakkıyla? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderdir, örnektir. allah Teala kulluğu bize örnek gösteriyor. O zaman Resulullah gibi biz ibadet yapsak Allah'ın hakiki kulu örneği olur. Ama Allah'ın adaleti gereği her çeşitli öyle olamaz. Onun için imanı derece derece yapmış. Anladık mı şimdi ne için iman derece derecedir? Hepsi cennete girer. Ama birinci tabakada kalan var. İkinci tabaka, üçüncü. Bu tabakaların da arasında da tabakalar var. Cennet. O kadar büyüktür ki zannettiğimiz gibi değil. Arduha arzu semavati vel ardu. Eni yerden gök kadar yiyecektir. Yani yani yani çok alış, Yani aklınız hayal etmez cenneti zaten. Aklınızda insanoğlunun gücü, hayali sınırı var. Ne kadar hayal etseniz cennet ondan büyüktür. Ne kadar içinde nimeti hayal etseniz hayal ettiğinizin haricinde nimetler var. Orada sürprizlerden karşılaşır. Yani bizim hücrelerin gücü yoktur o şeyleri düşünün. İnsanın aklı وَمَا اُوت۪يتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلٌ İlim nedir? Allah'ın elmidir. Size ne verildi ondan? Azıcık verildi. Kalil, az. Asıl elim cenneti göreceksin. Orada bakarsın ilim nedir. Orada elim tecelli eder. O ilmin biz çok azını verilmiş. Ama bunu da ne yapar insan? O lut cabarut, tuğyan eder. Az elimle. Onun için Allah Teala ayette diyor ki: "Ahir zamanda zanneder yer ehli İnsanlar kendilerini kontrol ediyorlar. kadirdiler. İhat ediyorlar? biz dünyaya her şeye füzeyden, uyduydan her kontrol kontrol ediyoruz. Nasıl kontrol ediyorlar? Nasıl kontrol ediyorlar? Nasıl kontrol ediyorlar? Ne kadar acizdir insanoğlu. Deprem ne zaman kontrol bilmiyor. Nasıl kontrol ediyorlar? Nasıl kontrol ediyorlar? Nasıl Çoktur ama şeytan bırakmaz insan bunları fıkh etsin. Evet. İşte bu iba ubudiyetinin hakkını yerine getirmek. Burada da biraz daha detay vermiş. Ubudiyet hakkı, hakkı hakiki ubudiyet kulluk olur? Diyor ki kalpleri Allah'a bağlıdır. Bak ne dedi? Kalp merkezdir. Resulullah diyor bir parça et var. Bu salih olsa bütün beden salih. Alimler diyorlar bir kral salih olsa bütün ordusu, bir kumanda salih olsa bütün ordusu da salih olur. Kralın da bütün devleti ne olur? Salih olur. E kalp de bedende kral gibidir. Her şey ona tabidir. Bu salih oldu, bütün amel salih olur. Demek ki kalb nedir? İnsanın merkezidir. Kalbinle sen Allah'a bağlansan ne olur? Bütün amellerin, azaların allah Teala'ya bağlanır. Yani benim kalbim Allah'tan olsa elim harama gider mi? İmkanı yoktur. Gidemez. Çünkü emir nereden gelir? Kalpten geliyor. Ha beyinden geliyor. Ama beyin de kalpe tabi Onu da bir gün açıklarız. Beyinle kalbin ilişkisi çok enteresandir. Ama her şey merkez kaliptir. Biz tubba çifrederiz. Resulullah'a, Allah'a inanırız. Tub ne diyor? Beyin her şeydir. Ama hayır. Her şey kalptir. Allah Teala ayette apaçık diyor. Ölse bulunanın kalpleri ölür, değil mi? Beyinleri ölür. Kalp beyin nedir? Hard disk'tir. Ama ayna ekran kalptir. Kalp olmasa, ekran olmasa hard diski ne yarar? En kral bilgisayarın olsun, ekran olmasa ne, nasıl gireceksin içine? İşte kalp beyin elinde bir şey yoktur. Benim kalbim Allahu Teala'ya bağlı olsa elim gider mi harama? Ayağım gidebilir mi harama? Gözüm gidebilir mi? Hainetil a'yun. allah Teala diyor, göz öyle bir şey ki hiç kimse bilmez gözü. Yani ben sana böyle baktım içinden ne, ne geçti gözümden sana ne bilirsin? Saniyelerce kaçama yapar göz. Saniyelerce. He? Bu ne diyenler? Hainetil a'yun. Hıyanet eder. Saniyelerce böyle bakar. Bunu Allah Teala bilir. Ha? Eğer senin kalbin Allah Teala ile bağlı olursa o hıyanet saniyelerce yapabilir misin? imcan yoktur. Ne dilin, ne kulağın, ne ayağın, ne hiçbir organların kabul etmez bunu. Midem de kabul etmez. Onun için Sıddıkların imamı kimdir? Resulullah'tan sonra? Abu Bakır Sıddik. Bir tene geldi. Her şeyi yemeden önce, kendi malının haricinde her şeyi yemeden önce, içmeden önce Abu Bakır Sıddik mühsündür çünkü. Hem de mühsünlerin imamıdır. Çünkü bak diyor, ve yani ve hep Sıddik ikinci mertebede gelir. Ne diyor? İçmeden önce bunu nereden getirdin? Bunu ne, yemeden önce bunu nereden getirdin? İşte kazandım. O zaman yermiş. Bir gün sormamış. Sonradan sormuş. Yedikten sonra aklına gelmiş. Ya demiş bunu sen nereden getirdin? Ya demiş ya halifeti Resulillah ben cahillikte kehanet yaptım. Bir adam o zaman parası yok uydur. Bir de geldi bana o parayı verdi. Öyle mi dedi? Elini saldı boğazına çıkartsın. Halbuki şer'en sen bilmiyorsun yani bir mahsur yoktur, caizdir. Ama ihsan derecesindedir. Midesi kabul etmez o. Kalbi Allah'a bağlıdır. Elini uzattı boğazına onu çıkartsın. Ve kustu. Çevirdi onu. Kustu mu diyoruz? Kustu. kustu. Vallahi dedi ruhum çıksaydı bu yedigim yemekten çıkartacaktı. Nasıl olur benim kanıma haram gider? Anladın mı? İşte bu siddikin, sıd bu ihsan derecesidir. Kalpleri tam olarak Allah'a bağlı olur. Kalp tam Allah'a bağlandı'n olur, Huşu, huzu, ha, he? hışıa, korku, hepsi ne olur? Mükemmel seviyesinde olur. Kalbin bütün amellerin olur mükemmel seviyesinde olur. O zaman ne olursa Melek olur. Bir insan meleç olabilir mi? Olur. Olur. İşte böyle o ihsan derecesine yetişsen melek olur. E melek göster bize. Ala bu Bekir, Hal Ümer, Osman bunlar melekçiydiler. Yer üzerinde melek olarak yürüyordular. Her şeyleri Allah-u Teala'yden Onlardan sonra söylemene bir sürü e'immeti tabiin var. Bir sürü etbaute bugün de var. Ha olabilir biz bilmiyoruz onları. لَوْخُلِيَتْ قُلِيبَتْ demişler. Yani her zaman Evliyaullah yer üzerinde var. Eğer bir zamanda yer üzerinde bir Evliyaullah olmasa altüst olur orası. Her zaman var. Bakmayın bazı adamlar, müritleri işte bu Evliyaullah'tır bu, bunlar hikaye. Evliyaullah'ın bir sıfatı kendini gizler. Ama bir kısmı var kendini gizlemiş ama cemaat onun için şey yapıyor. O da Evliyaullah değil. Hakiki Allah, onu fiilleriyle tanınırsın. En büyük fiili nedir? Kulluğu ne yapar? Hakkıyla yaşar. Kulluğun hakkısı nedir? Allah'ın emirlerinde yapacaksın. Mükemmel şekilde, müteşabih, şüphetten de uzak duracaksın. E bir günde bir çokunu kul ilan ediyorlar ama bakıyorsun şirke kadar var içlerinde. Bunlar da Evliya Allah ilan ediliyor. Demek ki öyle değil. Evliyaullah etkıya'un ehfiya demişler bunlara. Halimler. Yani etkıya takvali ve ehfiya cizli. Yani sağ alim verse solu bilmez derler ki zekatta enzirveti sadakanın. Sağın versin solun bilmez. E, bunlar da öyle Demek ki kalpleri bunların nefisleri, dilleri, bütün azaları nedir? Allah yolundadır. Hepsi Allah yolunda olmuş. Allah sevgisi onları ne yapmış? Kuşatmış. Hübbullah, Allah sevgisi kalplerini sarmış. Allah'tan başka hiçbir şey görmüyorlar. Şimdi bu konuda ifrat teflik de var. Bu ehli tasavvuf var ya. Ehli tesavvuf, ifrat, tefrite gidiyorlar sevgiden. Bir kısmı diyor Allah'ı öyle sevdim ki her şey Allah'tır. Haşa ve tefe kifre Bunun da çocuğu hülüle dayanıyor. Tabi bu derece derecedir. Bir kısmı da kalbi taş gibidir. Müslümandır, kalbi taş gibidir. Sevgi yok oluyor Allah sevgisi kalbinde. Allah kurusun. Ehli sünnet nedir? Ortadır. Sevgi dedik işte biz o. Bir de sevgi kim yaşamış bu sevgiyi? İmam-ül Enbiya. İmam-ül Muhibbin. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ona bakacağız. O çeki düzen verir bize. Ayardır. Resulullah ayardır bütün ibadette. Bir tane gelmiş bize anlatıyor işte Evliya Allah olmak için böyle böyle yapmamız lazım. Eyvallah aklımız mantıkımız güzeldir. Getiriyoruz burada vereceğiz mihenk taşına süreceğiz onu. Doğru mu doğru değil. Orada boyası dökülür. Eğer doğruysa eyvallah bu demek ki Resulullah'ın emridir. Doğru değilse bize lazım değil. Çünkü bizim Allah'ın istediği örneği bize vermiştir. Rasulullah'tan en güzel örnek var. Her şeyde zey. O zaman onu örnek alırız. Onun için diyor ki Allah sevgisi kalplerini saymış bütün hedefleri Allah sevgisidir, rızasıdır. Allah'ın sevgisi rızası nedir? Yani bu dünyada ben sadece Allah için yaşıyorum. İyidir yemeyeyim, içmeyeyim, evlenmeyeyim, çocuğum olmasın, çalışmayayım, malım olmasın. Burada da ifrat tefide gidenler var. Biz de bakıyoruz, ashab-ı bakıyoruz, etraf tabiin izan eimme kiram ne diyorlar hepsi yemiş içmiş Resulullah üç tane genç gelmiş bakmışlar Resulullah'a sormuşlar ailelerinden ashabından sanki yani küçülmüşler Rasullah'ın yani Resulullah'ın haşa kek. Bir denez demiş vallahi ben hiç evlenmem. Evlilik nedir? Meşguliyettir. Çoluk çocuk ibadet et etmekten ben olur. bir tane demiş ben her gün orda olurum bir tane demiş ne demiş üstündüsün ibadet edelim, cip, hep var, uyumam. He, geceler uyumam sabaha kadar namaz kalarım Rasullah'a gelip kulağına geliyor bu Rasullah diyor bazı öyle diyor ama bak ben evleniyorum Oruç tutuyorum, tutmuyorum. Geceler uyurum, uyumuyorum. Bu benim sünnetimdir. Kim sünnetimden yüz çevirse benden değil. Femen raghibe an sünneti feleysem. Onun için ölçü sevgide her şeyde nedir? Biz ne dedik? Evliliği, çalışmayı, su içmeyi bile ibadete çevirebilir miyiz? İşte al. Resulullah'ın matodu. Her şeyi ibadete çeviririz. Neyle? Niyetle. E gece gündüz çalışıyor, namazı bile kılmıyor. Ne için? E çalışıyorum, çoluk çocukça ekmek getirin, bu da ibadet. Evet, ibadettir ama sen birinci basamakı yıktın, üçüncü basamağa gittin, olmadı. Önce ibadet. Demek ki evliyaullah nedir? Biz her zaman dediğimiz gibi hayatımızı Allah yolunda adarız. Yani bütün işimizi, gücümüzü merkeze bağlarız. Merkez nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip yasakların önünde durmaktır. İşimizi ona göre kontrol ederiz. Yok ibadeti işimize göre kurarız. Burada olduk böyle biz sınıfta kalırız. Mühsünler işlerini, hayatlarını, bütününü Allah'ın Yolunda koymuşlar. Her şeyleri Allah yolundadır. Onun için bunlar Allah ve mallarından, canlarından, babalarından, aşiretlerinden bu dünyada her şeyden daha fazla severler. Onun için Hazreti Ümer'e dedi ya Resulullah seni dedi her şeyimden fazla severim. Malım, mülkümden sadece nefsimden değil. Yani Hazreti Ömer dedi nefis tabii en insan nefsi var. Olmadı Ömer dedi. Nasıl oluyor ya Resulullah? dedi nefsinden de fazla seveceksin. Çünkü nefsinden fazla sevmezsen beni veremezsin nefsin Allah yolunda. Vallahi dedi nefsimden daha fazla severim seni. Dedi el ane ya Ömer. Şimdi oldu Ömer dedi. Ne oldu? Mühsün derecesi oldu. Nefsim ne? Nefsim kimi içindir? Allahçındır. Yani bir gün de bana dediler, senin nefsini ver bize, ha bu din yükselir. Ne dersin? Ya Allah beni mecbur kılmamış. Anlatabildim mi? Ne nefsimi vereyim? Demek ki sen imanın çamildeyi. Hiç tereddütsüz gör kısma kırpmadan, bunu da çin örnek olur bize. Hazreti İsmail. Hazreti İsmail babası dedi ki İbrahim aleyhisselam seni gördüm kesiyorum. Evet kes baba dedi. Ama bu rüyadır dedi. Peygamberlerin rüyası dedi vahidir Kes, hiç tereddüt etme. Hatta keserken babaya yardım ediyor. Elime ayağımı bağla. Gözümü de bağla. Yüz ifademi görme. Baba şafkati sende devreye geçer. Vur bıçağı. Hz. de O da imamdır. Hem de imamların imamıdır. Ehli Tevhid'in imamıdır. Milleti İbrahim adına koyulmuş Tevhid ehli. Ondan sonra bütün peygamberler ona mensuptur Tevhidine. Vurdu mu bıçağı? Vurdu. Zorluyor, zorluyor. Kesmiyor bıçağı. Allah Allah. Taşa vuruyor, taş iki bölünüyor. İsmail'in boynuna vuruyor, kesmiyor. Ciddidir, ciddidir. O zaman Allah Teala dedi, dur ya İbrahim, sen sadıksın. Bilmiyor muydu sadık olduğunu, biliyordu. Niye bu olayı, bu, bu senaryo niye canlandı? Bizim için. Biz ibret alalım, nasıl mühsün olunur görelim. Evet, bugün de bu kadar inşallah önümüzdeki dersler, ihsan sifatlarını daha fazla açılarız. Niye bu uzandı? Uzanması lazım. Çünkü ihtiyacımız var. Hele özellikle bu dönemde bizim ihtiyacımız var. İhsan seviyesine, derecesine. Biz limitin en yüksekini bilelim. Orada çaba gösterelim. Amellerimiz dedik her zaman limiti yüksek tutacağız salih amelleri. Evet. Velhamdülillahi evet. Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaliyen nebiyina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmein.